enbiyanın tamamına ve Allah'ın meleklerine Zat-ı Akdesi başta ve rasullerinin tamamına sonra da kaza ve kadere ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi min allah Teala kaderimizde hayır ve şer Allah tarafından geldiğine Allah'ın muradıyla olduğuna inanmak. Hocam hayır belli e şerre gelince muhterem Müslümanlar 55 seneye yakın evvel üstadım Hacı İsa Ruhi Bolay Hazretlerinin huzurunda Akaid'den Emali diye manzum bir eser de okumuştuk Ali Yukari'nin şerhiyle beraber orada ezberlemiştik bu beyti Müridül hayri ve şerril kabihi velakin leyse bil muhali hayri ve şerri halk eden Allah'u Zülcelal'dir ama kulun istemesi ve kesbiyle şerri razı olmayarak yaratır El abdü kâsibun, dikkat buyurunuz, el abdü kâsibun ve rabbu hâlikun, kul kesbeder, irade eder, teşebbüs eder, öyle olunca mesuliyetini kula yükleyerek Cenab-ı Hak şerride halk eder. Öyle olunca hayrın rıza ile halk edildiğini bileceğiz ve sonuç cennettir şerrin Cenab-ı Hak razi olmayarak hatta bazen gazabına duçar kılarak halk eder. Çünkü İslam'da cebriye mezhebi yoktur. Cebir yoktur. İlla da bunu yok. Sen istiyorsun, teşebbüs ediyorsun. Özür diliyorum Müslümanlar. Şerbet yerine şar şarap içiyor adam. Şurup yerine şarap içiyor. Böyle olunca şurup içen cennete diyecek Cenab-ı Hak şarap içen ateşe. Tamam mı? E sen hak ettin. Hayır sen kesbettin Sen paranı verdin harcadın Teşebbüs ettin ben de ettim. O güç kuvveti verdim Çünkü vermezsem cebir olur İslam da ehli sünnete göre cebriye yok Muhterem Müslümanlar Yani ehli sünnetin dışı bir fırkadır Kul fiilinin haliki Diyen ne kadar Sahte ve günahkar Ve mütecaviz ise Kulda bir irade yok. Her şey Allah'ın dilemesiyle, istemesiyle olur. Kul ancak kukladır, robot. Yok. Kul fiilinden mesul olacaktır mahşerde. Müslümanlar bunu da kafanıza, gönlünüze güzelce koyacaksınız, tamam mı? Bir nefeslik kötü işimizden femen ya'mel miskale zerratin hayran yara ve men ya'mel miskale zerratin şerran yara fe zerre kadar hayrın mükafatını göreceğiz zerre kadar şerrin Allah affetmezse cezasını çekeceğiz.